Muhterem efendim, Allahu u Teala'ya, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhi Ekmelü Tehaya'ya, asab efendilerimize ve selef-i karşı saygı anlayışımız nasıl olmalıdır? Bu konudaki adabı izah eder misiniz? Çok defa duyduğunuz gibi, edeptir kişinin daimli bazı, edepsiz kişi üryana benzer. Edep bir tacı müşnuru hudadan, giy ol tacı, emin ol her beladan diyorlar. Edepsiz ilm okuyan alim olmaz. Edep ehli ilimden hali olmaz. Esas ilimlerden, öğrenmelerden maksat da insanın insan olması. Cismaniyet ve bedenin karından, derinliklerinden, çukurlarından sıyrılarak, çıkarak insanı ufka, insanı zirveye, belki insanı şaikaya derecesine göre ulaşması esas olan budur. Şimdi bu işlemeye bağlıdır. Her şey gibi yani Allah sevgisi gibi, peygamber sevgisi gibi, ibadeti taata bağlanma gibi başta bu da esas iradidir. İnsan iradesinin hakkını verecek, biraz zorlayacak, bir daha zorlayacak, bir daha zorlayacak. Düşünün ki yani bir insan rüyaylarla bir şeyler yapıyor, bazılarını geliştiriyor. Yani dövüşün yani kurallarını tabiatının derinliklerini haline getirmek için onları tekrar edip duruyor, eksersizlerle oluyor bunlar. İşte bu eksersiz dönemine biz diyelim ki iradi, saygı, insan içinde, insan duygularında saygı hislerini geliştirme faslı diyelim. Ama belli bir dönem oluyor, artık insan iyi değildir orada, tabidir yani, davranışlarından edep dökülür. Hayatını bütünüyle süzersiniz onun, on sene evvel dinlemişsinizdir, size şöyle demiştir, aradan bir sene, iki sene, üç sene, beş sene, on sene geçer, Kaçlaşırsınız bir daha, bakarsınız tabiat haline gelmiş. Yani bir ney kendine göre ses verir. Bir pudüm kendine göre ses verir. Bir saz kendisine göre ses verir. Hangi fasılda, hangi mevsimde onun teline dokunduğunuz zaman, onun da deliğini üflediğiniz zaman, parmaklarınızı iyi yerleştirmiş, üflemesini biliyorsanız, aynı sesi çıkarırlar. İşte tabiatıdır onun. Ama onlar camit yani, onların tabiatında tebedül, tegayür olmaz yani. Elvan eşkal olmaz. Ne ise o tabiat ona müntabidir Daima aynı sesi çıkarır. Ne var ki? insan farklıdır. Çünkü iradi bir varlıktır. Bu açıdan da bu iradesinin hakkını verir. Bu eksersizleri yapar, yerine getirirse Allah'a karşı saygının yanında Efendimiz'e karşı saygı. Diyelim Hz. Üstad gibi birinin huzurunda otururken saygı. Büyüklerine karşı saygı. Saygı bu saygı tabiatının bir yanı, bir derinliği haline gelir. Günümüzde Böyle ciddi bir saygısızlık nümayan. Allah'a karşı da insanlar saygısız. Zat-ı bahsederken haşa ve kella, herhangi bir insandan bahsediyor gibi. Ben Allah'a, peygambere, sahabeyi kirama saygının nümayan olduğu bir ortamdan neşet ettim yani. O yönüyle talelim Ne var ki kabiliyetim benim ancak bu kadarını almaya yeterliymiş. Gerektiği gibi alamadım yani. Annemde de derim saygı vardı. Babam sahabi anılınca gözleri dolardı. Sahabi sevdası vardı onda çünkü. Şimdi öyle bir ortamda neşet ettim ben. Annem de öyle sevdalı bir insandı. Alvar Imamı gibi bir insanla tanışma sevdası. Çok erken yaşlarda risaleler, risalelerde Allah'a, peygambere bakan, sahabiye bakan, onları belli bir yere koyan ve bize gökteki yıldızlar gibi gösteren mefhumlar, mazmunlar onlarla tanıştık. Ve dolayısıyla onların hakiki yerlerini bir de ilim, mantık, muhakeme açısından gördük. Bir çocuğa öğretilen şeyin üstünde, bir de muhakemeye hitap eden şeylerle besledik onları. Bununla beraber ama kabiliyetim buymuş benim, bu kadarmış. Şimdi gel zaman git zaman Edirne'ye gittim ben yani, askerlik öncesi. Ve ben Edirne'de o caminin penceresinde, kendimce zahid bir hayat yaşıyorum. Şimdi bu benim arkadaşım, ben onun ayaklarını öpeyim, Atem, Bursa'da. Ben pencerede bir gün yatıyordum, geldi beni kaldırdı. Pencerenin içinde öyle çömeldi orada, ireti duruyor zannediyor veya dışında ben de içindeyim. Ben konuşurken dedim, zaten Hz. Muhammed de böyle buyuruyor dedim. Bakın siz size göre ilahiyat fakültesindeki hocaların konuşmasına da bakarsanız bunda bir saygısızlık yok. Zaten Hz. Muhammed de böyle buyuruyor. Birdenbire böyle ciddileşti, kaşlarını çattı talep arkadaşım benim yani. Güreş tutmuşuz beraber, hukuklamıştık, hukuklamıştık. Kustak, sen ne o öyle, babanın oğlu mu dedi o, nasıl hitap öyle? Tanıyor musunuz? Şimdi oysa ki bu anlayış öyle yaygın ki yani adam yazarken sabit kalacak hakikatler halinde tespit ettiği şeylerde bile sıkılmadan aynı üslubu kullanıyor. Ben fren yemiş bir araba gibi bir zangırdadım, yerimde durdum. Az geçti yani işin şokunu atlattıktan sonra dedim ağzın şeker şerbet yesin. Ben küslahlaşmışım. Azıcık böyle oradan bir kitap, buradan bir kitap okuyunca Sadece kafan zevzekleşiyor senin, dilinde gevezeleşiyor. Bu defa kime nasıl hitap edeceksin, kimi nasıl anlayacaksın onu bilmiyorsun. Günümüzde bazı şeyler bilindi, bazı şeyler öğrenildi, bazı kaynaklara inildi. Fakat ahlakın, saygının, ihtiramın kaynaklarını inilemedi. Orada yüzeysel kalındı, satı kalındı. Şimdi Allah'tan Celle Celaluhu bahsederken sanki böyle, haşa Ergunlar bir şey derler. Bilmem o tabiri burada naklederken bile söylemeden Rabbime karşı utanıyorum. Ağzı kokmuş yaranı. Yani uzun boylu konuşmuşlar, yüze gelmişler dünya kadar yüz yüze, burun buruna ağız ağızla laf etmişler gibi. Öyle değil ki. Bu Allah Celle Celaluhu. Kendisini anmayı bizim için bir vazife olarak bize tamil etmeseydi, acaba anmakla saygısızlık mı ederiz Mülhazasını taşımadığımız icap ederdi. Ama bize demiş ki Üzkürullahı Allah'ı çok anın demiş. Biz o zaman tazimle anlarız onu. Saygıyla anlarız. Tekim o Mecmuel Ahzap'ta bazı evrad içinde vardır. Allah'u Celle Celalü Rahman'u Celle Celalü Rahim'u Celle Celalü. Yani onu tazimle esas tavsif etme adına neler söylenecek hepsini söyleriz. E gelelim Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Efendimiz işte Katem Hoca'nın bana dediği, yerden güye kadar haklı dediği, Allah ebeden razı olsun dediği gibi yani benim babamın oğlu değil ki o. O insanlığın iftihar tablosu. Bütün beşer ona medyun. Medyundur ona bütün beşeriye. Ya Rab mahşerde bizi bu itirayla haşret diyor Hakkif. Şimdi öyle bir zata karşı sen öyle yalın bir ifade, sığ bir ifade, çıplak bir ifade, üryan bir ifade kullanman doğru değil ki. Usulü hadiste, hadiste alakalı kitaplarda diyorlar ki şu şeyin karşılığında ehli cennet olan insan hadisçilerde. Neden? Çünkü diyorlar, Efendimiz'in namı celilini çok anıyor ve çok salat selam getiriyorlar. O koca dev Buhari'ye bakmıyor musunuz? Kitabını yazmış, her defasında hala sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Hiç ihmal etmemiş. Sıvıs filan değil yani. Sıvıs deyip geçiştiriyoruz biz onları. Veya ve seve bilmem ne falan. Sallallahu aleyhi ve sellem her defasında demiş. İmam Rabban her defasında aleyhi ekmelü tahaya, Aleyhi bilmem, ne, aleyhi bilmem ne demek suretiyle uzatı fevkalade tazimle almaya çalışmıştır. Çünkü o bizim çizgimizde birisi değil. Muhammedun beşerun ve liyse kel beşer. O bizim içimizden çıkmıştı ama bizim gibi değildi. O farklıydı. Hz. Ebubekir'in ifadesiyle yerde duruyordu. Gökler ötesi alemlerle konuşuyordu. Onu cenab bakın kendisine bahsettiği değerler üstü değerlerle yad edebilecek ifadelerle süsleyip bezeyip anlatmak lazım. Canım rica ederim birine bir çiçek bir buket armağan ederken onu nelere sarıyorsunuz? Birine bir kalem armağan edeceksiniz ama ne yaldızlı ne jelatinli kağıtlarla ambalaj yapıyorsunuz onu. Bu insanların iftihar tablosu. Onu insanlara sunarken her gün yeni bir kelimeyle ile orijinalitenin o uyarabileceği heyecanı uyarmak üzere. Onu öyle anmak lazım ki onun hakkında hiçbir şey söylemeden bile söylediğiniz o sözler onda bir heyecan uyarmalı. Sallallahu aleyhi ve sellem demeli. Sizdeki bu saygı ötede sizi saygın hale getirecektir. Sizin onunla irtibatınızı kavi tutma adına, ezandan sonra ezan duasını okumayı tavsiye ediyor mu etmiyor mu? Kim bunu derse halletlehu şefaat ediyor mu demiyor mu? Makami mahmut sahibi olduğunu ishar buyuruyor mu buyurmuyor mu? E münasebet bu. Sahabe diyor ki ya Resulallah, dua buyur, ahirette seninle olayım. Gece namazlarıyla buyurur ki bana yardımcı ol diyor. Ben doğru senin maiyetini isteyeyim ben. Allah benim maiyetime seni masar etsin. Fakat kalk gece namazlarıyla bana yardımcı ol diyor. Demek ki biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e saygılı olmakla kendi saygınlığımız adına bir şey yapıyoruz. Ötede bir kıymet verilmesi, bir değere bağlanmamız için bunlar birer vesiledir. Atılmış birer adımdır. Ve bunlar zayi olmayacak adımlardır. Efendimiz de öyledir. Şimdi eğer Efendimiz öyleyse sahabe-i kiram Kur'an'ın mucizesi o zata ilk planda sahip çıkmışlar. Bunu çok kolay zannetmeyin yani. Bütün efkar alem aleyhlerinde olduğu bir dönemde bazı adetleri demlerine damarlarına işlemiş. Tabiatlarını değiştirme gibi bir şey olacak. Yani metamorfoz yaşamaları lazım o insanların. Bir halden başka bir hale geçmeleri. Ama o mübarek zevat bir mucize gibi bütün bunları gerçekleştirmiş. Çok harikulade insanlar. Temerrütler var orada. Küfürler var, inatlar var, irtidatlar var. Dünya kadar şeyler karşısında hiç sarsılmadan granitler gibi dimdik duran o insanlar. Çok önemli bir vefat timsali olmuşlardır. Sahabe-i kiram efendilerimize niye saygılı olmayacaksınız? Ne olur yani onları iade ederken Ebu Bekir radiyallahu Hazretleri Cenab-ı Hak şefaati üzmalarına bizleri mazhar eylesin. Allah mayetleriyle şereflendirsin. Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hasan Efendimiz, Hazreti Hüseyin Efendimiz Yani ne olur bunları demekle? Aslında sen senin hesabına bunları söylüyorsun. Sen bir yönüyle, bunlarla onlara müracaat ediyorsun. Bir yönüyle bir kendini tanıtma müracaatında bulunuyorsun. Şimdi hani ben şurada çalıştım, burada çalıştım, bilmem nerede çalıştım, öz geçmiş diye bir şey var ya, bu aynı zamanda insan nerelerde vazife yapmış o yönüyle, kimliği, nazarıyla bakabilirsiniz yani. Şu işi yaptım, bu işi yaptım, şurada şuyle başarılı oldum, burada böyle başarılı oldum, kendini sunuyorsun. Böyle bir tanıtma şeklidir bu yani. Münasebetimiz devam ediyor, alakam devam ediyor sana, size alakam devam ediyor şeklinde bir müracaat sizi ötede hatırlanır hale getirecektir. E bizim gibi yolun ucu nereye varacağını bilmeyen insanlar için bence bire değil yani bin türlü esvaba başvurmak lazım. Hz. Ebu e de başvuracaksın, Ömer'e de, Osman'a da, Ali'ye de, aşere ve Mübeşşere'ye de, Tabi'ine de, tabi Tabi'ine de müştehidine de, müceddidine de başvuracaksın. Herkesle çok kavi münasebet içinde bulunacaksın. Selahatü selam ve duada kıt okurken bazen böyle ben aklımdan öyle geçiriyorum yani. Cebrail'in benim selahatü Selam okumama ihtiyacı yok mu? yok, sıfı yok. Fakat anarken sanki böyle kafama geliyor, hayalimde canlandırıyorum. Bana böyle feti devam et falan der gibi geliyor bana. Öyle bir şey hiç duymadım ben. Öyle bir beyan işitmedim ben. Fakat hat hafizim canlandırıyorum. Çünkü bunlar esasen münasebet yenileme demek. Şahih ehlendim benim onun hakkında Selatü selam tali ve tabi derecede. Selatü selamla yad etmeme ihtiyacı yok. Ama her defasında adını söylüyorum. Sadece adını söylemekle kalmıyorum. Onları söylerken diyorum. Aa ba'u mahati ecdadı, ceddati, ahvalı, halatı, evladı ve nati, meşayihi, meşayihî, esatizî, telamizîsi hepsini yad ediyorum duayla. Bunlardan birinden biri, Mahkeme-i Kübra'da bizim gibi düşkünlerden birini görünce elinden kaldırırız diyorsun yani. Şimdi el alem öylelerini kitaplara döküyor, tarihlere döküyor, putlaştırıyor, mitleştiriyor ki yani sen Allah nazarında kıymet harbiyeleri olan bu insanları kıymet harbiyelerinin çok altında tazim ve tebcillerle yad etmişsin çok mu? ama zannediyorum bu mevzu tekrarla belki irademizin hakkını vererek kullana kullana bunu yerleştirebiliriz. Efendimiz sallallayihisselam'ın şeklen yaptığı şeyleri aynen yapmak ve şeklen yaptığı şeylerin içinde ayrı bir buutta onun arkasında olduğu, yakaladığı, yaşadığı, duyduğu, hissettiği o ruhu, o manayı, o derinlikleri duymaya da talip oluruz. İstidadımız ölçüsünde herkesin istidadına vabesledir asar feizi feyzi. nisandan ef sadef dürdane kapar. Biz sem mi kaparız, dürdane mi kaparız belli değil. Ama hedefimiz o olmalı, bu meselenin bir yanı. Böyle yaparız da burada derler yani Efendimiz bu mevza şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı, şöyle etmişti, sahabe-i kiram efendilerimiz böyle yapmıştı ama onlar biz öyle yapmıştı dediğimiz şeyleri yapmaları çok farklıydı. Hepsi bir derinliğe açıktı. Bizim idrak yufkumuza aşkındı. Sahabinin namazı da öyleydi. Onlardan bazıları bu mevzudan mütealalarını ifade ediyor, ortaya döküyorlardı. Çok derin olduklarını görüyoruz. Diyor ki ben şu anda cennetteki insanların şevk tarabını duyuyor gibiyim. Cehennemdekilerin de velvelesini duyuyor gibiyim diyor. Allah'ı görüyor gibiyim diyor. Efendimiz de ona buyuruyor ki sen ile iman etmişsin diyor. Elbette ki meseleyi böyle duyan, meseleye böyle yaklaşan insanlar seviyesinde o meseleyi kavrama bizim için zor. Dolayısıyla ettiği yaptığı şöyle derken de onları kendi hususiyetleri içinde anlamak lazım. Meselesi biz de kendi hususiyetlerimiz içinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve inşallah Rabbim onların ifa ederken duydukları o derinliklerin talebi kılsın bizi, müridi kılsın. Onları talep etme yolunda olalım. Bu meselelerini bil yani. Bir diğer yanı da onların bazı şeyler yaptığını söylerken böyle sanki günümüzde bizler biraz daha akıldane imişiz de, biraz daha böyle ileri görüyor. Onları şakavari bir ifadeyle, bir üslupla anlatma gibi saygısızlıklara giriyoruz, hiç farkına varmadan. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devcelerinden birisine şöyle buyurdu, şöyle bir şey dedi, sen de kalkana şöyle yap, bir de gülerek bunu anlatıyoruz. Çocukların tavırlarını, davranışlarını değerlendirdiğimizde falan çocuk şöyle hareket ediyordu, falan çocuk şöyle hareket ediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisine lokmayı ağzına korken böyle kocaman koyma, küçük koy sözünü bile hikaye ederken orada çok büyük bir hikmet izi bulduğu mülazazasıyla çok saygılı bir üsluba meseleyi sarıp sarmalayıp ambalaj yaparak öyle anlatma mecburiyetindeyiz. O biz değildir yani. Onun birinin kulağını tutup Enes'in kulağını tutup çekmesi bizim de herhangi birimizin biriyle latife yaparken şaka yaparken yapabileceğimiz türden şeydir. Fakat onunki çok farklıdır yani. Orada ona bir şey ifade ediyordur. Kulağı tutulan insan dünyanın en büyük iltifatı sayıyordur onu. O da tutarken ona en büyük iltifatta bulunduğu mülazasıyla yapıyordur. Bu ona bir ders veriyordur orada. Bir hakikati anlatıyordur. Şakanın ciddinin sınırlarını söylüyordur. Şaka olursa bile, miza olursa bile böyle olacaktır hakikaten ders veriyordur. Ve bunlar öyle gülerek, lauballiye bağlayarak anlatılacak şeyler değildir. Bunları bile söylerken, ayatu beyinattan bir ayeti seslendiriyor gibi, hadis-i şeriflerden bir hadis-i şerif seslendiriyor gibi, Evliyaullah'ın keşfettiği zor anlayabileceğimiz, derinliklerden bir derinliği seslendiriyor gibi, seslendirme mecburiyetindeyiz. Çünkü o hadisenin arkasındaki kahraman aşkın bir kahramandır. Davranışlarını tavırlarını biz bilemeyiz. Temsil edilemez onlar. Onun için diyoruz ki eşya misliyle temsil edilir. Bakın filmini yapamazsınız o insanlara. Çünkü onların davranışları farklıdır, derindir. Allah'la münasebet içindeki insanlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çehresini ön yargısız gören insan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyordu. Siz bu simayı kimde resmedebilirsiniz, kimde görebilirsiniz? Bu açıdan onların davranışlarını bile bizim adiyattan basit davranışlarımız şeklinde hikaye etmek ve hikaye ederken böyle çocukların tavır ve davranışlarını hikaye ediyor gibi saygısızca tavırlara girmek, bunlar da saygısızlığın ayrı bir derinliği, ayrı bir boğdudur. Herhalde yeniden çok saygın olan bu zevata karşı Yeniden bir saygı duygusu, saygı düşüncesi inşa etmek yine geleceği imar edecek, geleceğin fikir mimarlarına, fikir çıraklarına düşüyor. Teferruat sayabilirsiniz. Ben rahatsız oluyorum çok. Ben Efendimiz e öyle anlatamam. Çorabını ayağından sıyrırken şöyle yapıyordu. O kutsal durumu bir imşaat etseydim ben. Evet ayrı bir şey. Çünkü işin kahramanı farklı bir insan. Biz derin bir saygı duymalıyız. Onu her anımızda başımız dönmeli. Günümüzün insanı böyle bir saygıya ekme kadar, su kadar, hava kadar ihtiyaç var. Ve düz zamandan Allah ebeden razı olsun. Günümüzü o duyguyu tetikledi, uyardı ve talebelerinde biz onu görürdük. Ben dine, diyanete, o şahide, mukaddesata ve biraz evvel bahsettiğim zavata karşı. Çok derin bir saygı. Malum Ashab-ı Kiram hakkında yazdığı Risalesi var. Ve caminin bir sözüyle başlıyor. Ya Resulallah çıbaşet çün seki asabitu Dâhili cennet şevet der zümreye ashab-ı kehf O revet der cennet men der cehennem keyre vazd O seki ashab-ı kehf men seki asabitu. Evet. kehf ı keyfin, köpeği cennete giriyor onlara refakatinden. Ben de diyor senin asabın köpeğiyim devam mı diyor bu cennete gitsin, ben cehenneme. Haddini bilmek lazım. Koca Cami, ikinci Mevlana. İslam'ın beş şartı vardır, altıncısı haddini bilmek. Kirlenmiş insanlar haddlerini bilmezler. Ağızlarını, gözlerini bir kere daha gözden geçirmeli. Revize mi edecekler? Kalibrasyona tabi tutacaklar. Üstüplarını bulmak için kalibrasyon, frekansta tam netliğe, Sesin, sinyalin en güçlü geldiği yere ulaşma demek. Ama biz de kendi sesimizi bulmamız lazım. Akordasyon mu denecek, ne denecekse diyelim ama fakat mutlaka kendi üslubumuzu bulalım. Ciddi bir üslupsuzluk yaşanıyor. Ek bir şey söyleyeceğim bu mevzuda. Saygısızlığın halk ifadesiyle gırla gittiği bir dönemde ve herkes birbirine saygısızlık telkin ettiği bir dönemde o büyük insanları sıradan insanlar gibi andıkları ve bizim nazarımızda da o hale getirmeye çalıştıkları bir dönemde bence wel tekum minkumün mertunyet onuyla hayır, yet onuyla taazimihim ve tebciilihim ve takdirihim diyeyim. İçinizde bir ümmet, bir millet olsun, her şeyi kıymet harbiyesi ile ansın. Bu dimahları kısırlaşmış, saygısızlaşmış, düşüncelerinde basitleşmiş, her şeyi ve herkesi kendileri gibi gören günümüzün insanına karşı bu saygın insanları kendi saygınlıkları içinde tanıtma vazifesini derpiş edelim. Biz anlatalım onlara. Duyuralım ruhlarına. Hakikaten saygın yeni bir nesil, onlara saygı duyan yeni bir nesil Allah'ın izniyle, inayetiyle, keremiyle oluşsun inşallah. Bu da meselelerin haşiyesi.